Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103 Doktorveri Radyo Tuğrası sevgili dinleyiciler Biz ne dedik? Aynısını söyledik İyi kalp insanlar hepinize günaydın Modern Sabahlar Salı sabahında radyonuza hoş geldiniz Fireway stüdyomuza Hoş bulduk efendim günaydın Bir de stüdyomuza geldiniz diyor ya Ege Bey yani valla <gülüyor> Ağaç ettiniz beni yahu ağaç ettiniz Valla Aline söyle Ali yüzünden geç kaldım Aa, Ali hoş geldi yeni yayıncımız Alin Herkes soruyor Oktay nerede diye Bir de Alin'in kulaklığını sesini açar mısın Alin'in kulaklığını sesini açalım Güzel oldu mu Evet şu anda geliyor gelmiyor ee, Onları ben ayarlayayım Bir yerinden geliyor bir yerinden gelmiyor Ege abisi Ege abisi dediğim babası Haniymış babası Haniymış babası <gülüyor> Evet e, günaydın e, evladım. Evet e, sen benimle konuş ya biz orayı hallederiz. Tamam sen benimle konuş hallederiz. Neler oldu neler bitti dünyamızda. Neler oldu tabii ki çok önemli gelişmeler oldu. E, hemen şuradan başlayalım. Acil e, şey ile önce, geçti. İlk önce evet biz e, şeyi doğru tahmin ettik bir kere. Kız olursa kesin Elizabeth olacak demiştik. Onu mu Evet kraliçenin e, melek torununun. Ee, çocuğu olan e, Geçtiğimiz günlerde doğan 2-3 gün oldu kendisi doğalı Bir bebek bireyi olan Cibartesi dünyaya geldi mi? Evet hep bebek birey bebek birey diye geçiyorlardı Royal bebek birey evet, Royal bebek birey Charlotte Elizabeth Diana adını koydular ee, Charlotte'ı ismin... Charlotte bilemedik ama e, Elizabeth olacağını emindik Charlotte, zaten. Charlotte, Charlotte bilen olsaydı. Elizabeth valla çok güzel şey yapacaktık. Onu tahmin ettik. Çok güzel bahis oynayacaktık. Oynatmadınız bana. Ama Diana'yı da tahmin etmemiz lazımdı. Ee, Diana'yı niye tahmin etmedik? Valla onu herhalde şey babaanne koydurmaz diye düşündük ya. Zaten Elizabeth adını... Bu... <Gülüyor> zaten kraliçe kızdı diyorlar. Kraliçe e, efendime söyleyeyim. Ee, 1997'de ölen Dayana'nın e, isminin korunulmasına biraz bozuldu diye haberler geliyor ama hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Herkesin gönlünü almışlar. Bunlar da hakikaten ikinci çocukta da insanlar daha profesyonel oluyor galiba. Tabii canım. Gerçi şey Mar Margaret miydi? Neydi? Charlotte. Charlotte. Charlotte nereden? Charlotte da herhalde şeyin o ne dediğim... ona? Kate'in e, anne, e, anne tarafından ya da sevdiği arkadaşının adıdır yani. Ay Charlotte'a söz verdim ben onun adını koyacağım diye. Az isim koydular çocuğa Daha ne koyacaklar Niye oğlana dünya kadar isim koydular ya E buna da 3 tane var Charlotte Elizabeth Oğlana 5 tane var canım Ne var Orlanda da 3 tane isim var ya Öyle mi? E George var Morch var falan var filan var yani ya Olan 4-5 diye var diye Ama biliyorum. bunların hakikaten bu çocuklar ileride çok ah edecekler Annelerine babalarına Özellikle oğlan askerde sıkıntı yaşayacak. Ya şey askerde, üniversitede, orada burada okutucukları doldururken yeterin gari diyecek. Gerçi Hı. İngiltere'de şey yokmuş, nüfus kağıdı diye bir şey yokmuş. Öyle haberler geldi. Nasıl insanlar birbirlerini tanıyorlar onu anlayabilmiş değilim. Tabii biz çünkü birbirimizin nüfus kağıdımızla tanıyoruz. E, Tabi abi yani ben biliyorum bakıyorum senin nüfus kağıdına İzmirli Ege Kayacan. Ben vallahi nüfus kağıdına adamın tipine bakarım. Önce ay pardon düzeltiyorum önce lafa bakarım laf mı diye lafını sonra adamı bakarım nüfus kağıdına bakarım. Sonra nüfus kağıdına bakarım adam mı ve memleketin neresi diye. Evet e, vallahi hayırlı uğurlu olsun e, çok maşallah çok güzel kimsenin bir laf söylemeye hakkı yok e, annesi babası en güzel şekilde isimlerini koymuşlar. Bu noktadan sonra bize e, çeyreğimizi alıp e, efendime söyleyeyim kutlamak düşer. Burada, Başka da bir şey değil. Ben hemen bir Ali'ne dönüştüm. Çeyrek olmuş zaten 170 lira. Hadi canım. Ne 170'i? Daha da fazla. Yine yükseldi mi çeyrekler ya? Biz bir ara bütün yatırım e, çeyreğe yatmış. Ham altın 690 lira mı ne? Korkunç rakamlardan bahsediyorum. Bak burada sabah sabah. Neyse e, stüdyo konuğumuz Alin Kayacan. Hoş geldiniz Alin. Hoş geldiniz efendim. Mikrofona yaklaşınız biraz hiç bulduk. Ay biraz sesin çıksın kız. Kız kız kız bir sesin çıksın. Kız. Alin eee Oktay'ın yerini alacak. Evet. Biz küçükten yetiştirmeye başladık. Oktay da onu yapamadık mesela. Oktay zaten iyiydi. Evet, kazık kadarken geldi. Olmadı yani. Evet. Ama mesela Ali'nin şimdi küçükten başladığında 1-2 hafta içerisinde bence kıvama gelir. Ali'nin sakal bırakmayı düşünüyor musun? Yok. Niye ya sonuçta dinleyiciler öyle alıştılar sakallı makallı Bizde yani şimdi babanla ben varız bir de bir sakallının olması gerekiyor Oktay abin sakallıydı biliyorsun ee, rahmetli ama ne oldu <gülüyor> bizde onu yaşatmaya çalışıyoruz Onu da dinleyicilerimize sürpriz yapacaktık öldüğünü ama <gülüyor> Onlara da bir sürpriz Ağzından oldu yani Ay şimdi. ben de vallahi rahmetli. en sonda söyleneceğini en başta söylüyorum Birilerinin sakal bırakması gerekiyor o zaman ya sen bırakacaksın ya baban bırakacak Benim sakallı halim güzel mi? Bıyıklı yıkla hali güzel mi? Ya herhangi bir hali güzel mi? Hayır. Teşekkür ederim Çok başka teşekkür. sorum yok. <gülüyor> keşke o zaman Oktay se, Ali'n sen yapsaydınız yayını. Vallahi bundan sonra keşke keşke o zaman bu saati bitirin far yani vakit aktı yok, geçti yok. ne olduğunu o anlamadan. Bu saati bitirme boş ver bu saate devam edelim zaten geç başladık erken kaybetmeyelim. Tamam. İyi tamam. Sakal demişken çünkü sakal bir haberin var sakala birini vermezsem içimde ukta giderim ben de. Aa ne güzel ne ee, yapılan araştırmalara göre sakalın Affedersiniz. Ee... Daha hmm. dün kestim inşallah iyi bir şey değildir ya. İyi bir şey iyi bir şey yaptın. Evet, ha, tuvalet, kesmek de mi iyi bir şey yaptın? Kesmek de iyi bir şey yaptın. Tam bir pislik yuvası. Çok affedersiniz. Hem diyorlar ya işte tuvaletler pis olur, arabaların direksiyonları pis olur. Hipsterlık için sakal şart diyorlardı. Ben geçen gün çok mikrop tutuyor diye hipsterlar bu aralar kesiyormuş diye duydum. Aynen öyle. E, tuvaletlerden bile daha fazla bakteriye sahip oldu. Özellikle bir de oynuyorsan var ya iğrençsin, pissin. Bütün elin sakaldaysa elinin pisliğini otomatikman oraya mı geçiyor? Ve orası tam bir mümbit şey. iklim yaratıyor. Adeta bakteri için, virüs için pislik için mikrop için adeta bir cennet. O bize mikrobu yayan Oktay. Hep vallahi... bana diyordun mikrobu getirdim, mikrop senden geldi diye. Ama Oktay onu çok güzel bir hat halinde yapmıştı yani. Hat, e... O hattan işte sağ tarafından sana sol taraftan bana geçti mikrop. Bir şekilde geçti. Ya da mikrobu taşıyacak bir hattı gibi düşün onu. Resmen valla bu kişi bu kadar sağlıksız geçirmemizin sebebi meğersem Oktay'mıştı en sonunda zaten kendini vurdu. En sonda kendini vurdu bak. Vallahi bile çok sakallı adam vardı piyasada ya. Şimdi yaz gelince ne olacak o Vallahi adamdan? bence bu haberler şey diye çıkıyor. Şu herifler bir gün de kesin diye. Sakallılara sesleniyorum. Sevgili sakallılar, ee, bakın şeyden aklınıza kalsın Sakallı diye bir tane biliyorsunuz Pastanelerde satılan ürün var Evet doğru Yani çok ahım bir şey de olsa ona da sakallı denmezdi Çok ahım an bir şey değil Sakalı artık biriktirdiniz biriktirdiniz gösterdiniz Tipinizi değiştirdiniz ee, Beni de böyle konuşturdunuz <gülüyor> evet. ondan En sonra, büyük etkileri de sana oldu Ondan sonra benim de ağzımı bozdunuz o yüzden lütfen artık onları keselim diye böyle bir haberler çıkıyor. Ya yani, bir cillop gibi görelim sizi. Sakallı adamın kimseye de bir zararı yok ya. Ben şeyin de farkındayım yani. Böyle Niye sağda canım, solda yorumlarını... öpüşmedin galiba? Yani öpüşmedin, öpüşmek zorunda olmamam benim en büyük avantajım ha, da... ama şeyi görüyorum ya? Kızlar da sakallı erkekleri seviyorlar. Vallahi sor. Ben yani, görüyorum ya, ya sağda solda yorumlarını falan. En genç falan. kız aramızda Doğru. Alin var. Ali sakallı adamlar güzel mi sence yoksa sakalsız mı güzel? Sakallı mı sakalsız mı? Yani bir sevgilin olsa sakallı mı olsun istersin sakalsız mı? Ama çocuk sevgili değil tabii. Çünkü sakallı bir çocuk cücedir. O da hiç sinolma. Şey İleride mesela sen bir 10 yıl sonra bir sevgilin olsa sakallı mı olmasını tercih edersin sakalsız mı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? ya bak ne güzel ya şey... Adamın, yani, da adamın da kalbini kırmak istiyor Adamın da kalbini kırmak istiyor Önemli olan diyor benim diyor hissiyatım diyor Sakallı olup olmaması önemli değil diyor Ben onun diyor sakalına bakmam diyor Onun diyor gönlüne bakarım direkt diyor Gönlü sakallı olsun mu? Kalbi yani gönlü dedim Kalbi sakallı böyle buralarından böyle Çünkü biliyorsun e, erkeklerin göğsünde kıl olmasının sebebi o kalplerinin gönlü, gönlü sakallı olmasıdır İstemiyorsun değil mi? Evet yani Gel olmasını ister misin? Sen çocuğu niye ırkçı yetiştiriyorsun ya? Resmen yani... K kellik ırk mı ya? Ya kellik ırk mı? Yani şey resmen senin yaklaşımın insanları... Yani oradan belki... Sakallı çocuk, sakalsız... Kılgın hiç fark etmiyorsun gibi diye şey yapıyorum. Kel ve sakallı mı saçlığın ve sakalsız mı? Çok bir bir sürü kombinasyon var Ege'ye hepsini saydırtma bana. Ama kızlar seviyor ben onu biliyorum. Şimdi sakallı adam mesela bu jilet üreticileri bu aralar dertli olsa... Onlar da aslında hiç satmadıkları kadar çok jilet satıyor olabilirler. Ya Çünkü sakallara daha çok özeniyor adam. O boyuttaki sakallar jiletle falan kesilmiyor. Bir o şekilde makina yani. üreticileri derneğinin şey olması lazım bu sakalları kesmek için kullanılan makinelerin. Neyse bir şekilde kız adam gibi her gün yıkayın onları. Sabah öyle akşam üç vakit o da çok zevkli bir şey. Sen hiç o kadar uzattın mı sakalın? Sen hiç have you ever o kadar uzattın mı sakal? Yok. Biz köpük, 42 köpük yaşındayız. Böyle. Köpük köpük. Fışır fışır fışır yapıyorsun. Ben Ondan sonra bir böyle bir. Şampuanla bir yıka bir köpürüyor. Esinti oluyor yüzünde. Onlar hep güzel yani. Onlar sahipleri... da esinti değil. Feraklık feraklık. Feraklık. Hepsi hakikaten sakal bırakan adamların da şeydir ama yaz geliyor nasıl olacak yaz gelince öter turnam işte havaların ısınmasıyla beraber tam kesilecek mevsim aman dikkatliyoruz Vallahi sakallara. kolay gelsin bir de sakal kesen adamın ruh halini de ben biliyorum zamanında yaşadığım için birden kesiyorsun ondan sonra pişman oluyorsun ve hemen ertesi gün tekrar sakallı değilsin o ayların geçmesi gerekiyor Aynen, ama yani alışın o insanın bir anda adapte olamamasıyla alakalı yani evet ve de o pişmanlık ay bir daha uzat ondan sonra bir daha uzatamamı diye bir şey de var çünkü o çileli kısım falan var ya onları atlatmışsın şimdi tatlı tatlı sakallı dolaşıyorsun bir anlık bir şeyle hevesle kesiyorsun sonra tekrar sakallı olmak için o mücadeleyi göze alamıyorsun ve pırıl pırıl bir insan olarak devam edemiyorsun. Ben zaten sana sakalsız gezme demiyorum sakallı gez ama temiz sakallı gez sabah öyle akşam 3 vakit diyoruz yeni bu bizim bol bol. kamu spotlarının hazırlanmasında. Ee, bize çok iş düşeceğe benzer. Ne sakallı adam mı mikrobun zararı var yoksa etraftakiler? Adamın mi? kendisine, etrafındakine çünkü sakallıyı öpen direktman o mikrobu e, dalından, menbaından almış oluyor. E, ve daha güçlü kuvvetli mesela orada sakaldaki mikrop senden bana geliyor olsa bir şey olur. E, ne derler bir kalite kaybı yaşarız. Hı -hı. Ama ben direkt sakallıyla öpüştüğüm zaman. Tabi bu sevgili dinleyicilerimiz de gözlerinde şey diye canlandırmasınlar iki tane pis herif böyle şey gibi değil. Hani böyle merhaba abi haber abi iyidir abi diye yanaklarımızı dokandırdığımızda resmen e, ben böyle bir mikrop yuvasıyla adeta e, sarmaş dolaş olmuş oluyorum. Ve benim sağlığım toplum sağlığı çünkü her şey bireyin sağlığından başlar. Her şey fahinin sağlığından başlar. Her şey sağlık için. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Ee, i̇sterseniz yeni saate geçme törenlerini hep birlikte başlatalım şimdi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tübiresi Sabahlar devam ediyor. radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Macera dolu programımıza devam edelim. Buyursunlar Faire ve hoş geldiniz bir kez daha. Ay her yer macera, her yer macera, bir başka macerada Amerika'dan. Vallahi canım sıkıldı. Ee, Periskobun başını yakacaklar ki yakmak üzereler. Yandı yanıyor. Nokta com veya net. Org. Org. o da olabilir. Ee, Las Vegas'ta biliyorsun geçen hafta cumartesi gecesi yapılan bir maç vardı dünyanın en sıkıcı 300 hmm. mi, dünyanın en sıkıcı ve bir o kadar da pahalı maçı olan 300 milyon bir dolarlık. Bir... Sen seyrettin o maçı? Ay ara ara seyrettim. Abi böyle şey gibi. Kaçtaydı maç? Ya ben özet geçtim başka bir kanalda. E öyle olursa sıkılırsın tabii. Ya öyle olursa sıkıl. Canlı izleyince böyle kimi can kazanacak? Canlı, can, can canlı? İzlerken kimin kazanacağını biliyor muydu? Ya yokça kimi kazanca umurumda değil. Zaten kaybeden alıyor 120 milyon dolar, öbürü alıyor 180 milyon dolar. Ya canlı izleyen o kadar sıkılmamıştır ya. Haberi millet birbirini dövüyor. Vallahi bayağı sıkılmışlar Egeciğim zaten. Değil mi? Evet. Ama bu arada rauntlar kaç dakika sürüyor? Roundlar, üç 3 3.5 dakika sürebilir. 3.5'den bir 12 yani 12.3'e aralar, aralar, çarp. Aralarla, aralarla falan bir saati bulur o Ege. E, bir saatte seyret ya. 100 bin dolar vermişsin bilete. E tamam seyret ben sana seyretme demiyorum da bir keyifle seyredip şöyle ağzını burnunu kıran iki adam mı seyretmek istiyorsun? Sonuçta bir boks müsabakası profesyonel. Hafif ziklet falan da olsa. E, gerçi şiddet içerikli görüntüler burada. Şimdi Alin var o yüzden çok fazla detaya girmek istemiyorum. E, şimdi o sıkıcı maçı ee, işte Floyd Mayweather'la Filipinli meni e, pac diyelim ona kısaca. Ee, Pac-Man'i de yenmişti. Güzel her şey yolundaydı ama bunu bir kanal şipreli olarak veriyordu. Aman efendim paranızı verirseniz şiprenizi alırsınız maçınızı doyasıya seyredersiniz diyordu. Ama bir kısım Twitter kullanıcıları açtılar periskoplarını. Canlı yayınlarını yaptılar. Ya periskoptan ben korkmaya başladım ama. Valla korksan iyi edersiniz. Onun üzerine de kanal zaten şu anda Twitter'a e, mahkemelerde sürüm sürüm süründürmek üzere dava açıyor. Twitter'da şey demedi mi? Twitter, Kardeşim ne, ne diyeyim? Kardeşim yani. o zaman bunu dedi uygulamayı Adam doğum günü çatsın. pastasını kesecek falan. falan e, onu Bunu bilemeyiz valla. E, periskop'un başını yakıyorlar gibi tam böyle hayatımıza girecekken birleşme olacakken. Daha Android'e gelmeden yakmasınlar var ya. Sen tabi değil mi bir Android Ben bir Android kullanıcısı olarak ben bir kere şu anda olaylara hiç şey, dahilim yok yani. Valla. Ya bir periskopun olsa zaten sabah öyle akşam Tuvalette, işte evde, ofiste, her yerde açarsın. Ya Bir de çok abartıyor. Söyleyeyim. Yani bu periskoptan yayın yaptılar. Bizim şeyimiz gitti falan filan. O kadar şey değil ya. Ne? Eğer televizyonu çekmiyorsa periskopçu. Evet televizyonu çekmiyor canım Gidiyor orada canlı canlı şey yaptırıyor Yani ne olacak o ya Bit kadar adamları görüyorsun da Bit canlı... kadar Ege en önden seyreden adam Ama bir vururlar bir Boks maçında hele özellikle periskopla Ben sana söyleyeyim yapmak... bana dört tane adam verin Bu dört adam periskopla yayın yapsın O kanalın çekeceği şeyden daha iyisini çekmezsem Şerrepsizim Bizim zudum zudum zudum. Ben şey yapardım periskopla. Evde televizyon çekerdim. O daha mantıklı. Evet, çok mantıklısın. Yakın geyiyorum. şeyleri bilmem Hı -hı. neler. onu kanal kızıyorsa haklı. Kanal. Kanal her türlü bize kızmaya haklı. Çünkü kanal bizim büyüğümüzdür. Büyüklerimizin bize kızma hakkı vardır. Çözülemeyen aile sorunları sevginizle şu anda eyleşim. ben böyle nedir sorun nedir? Canım benim, alincim. Al okul aklı tak babacığım. Tak babacığım. Evet. Tamam, artık devam edelim. Böyle bir durum var periskop gidiyor ha bununla bir işimiz bitti ait Hayır... mesin ya valla ben şimdi şey yapacağım onu ne yapacağım o kanalların da gönlünü almayı bilirim yani ne yapacağım mesela logosunu çekersin bol bol yani insan da derken... sonuçta periskoptaki Çok görüntü mantıklı. kalitesi de belli gececiğim değil logosunun görüntüsünü çekmen bütün vücuduna o kanalın logosunu dövme yaptırsan ee, kanalın CEO'suyla, başıyla sahibiyle ee, onu memnun etmek için elinden gelen her çabayı sarf etsen gene olmaz yapamam. Gens of ilk dört bölümü internete düştü. Adamlar hiç öyle şey yapmadılar. İnterneti de kapatalım falan filan demediler. Evet Gens of Thrones'un o zaman şeyi var. Ha. Doğru. Yani Gens of Thrones'un da o zaman suçu neydi? Bu modern zamanlarda artık e, öyle eski tip yayıncılık yaptık. Şifreli yayın yapıyoruz. Paraları kalacağız diye bir şey yok. Her şeyi A düşüneceksin. Ama zaten internet deyince hedef 2023 biliyorsunuz. 2023'te internet roketliyor. Ne olacakmış? Bu altyapıyla diyorlar bu mümkün değil diyorlar kaldırmaz diyor kaldıraman diyor Direkt 5G 5G 6G 7G isterse 10G'ye kadar çık Hadi Hiç ya. faydası olmaz yani bitecek ya internet bitecek 2023'te zaten biz de çok şeyli kullanıyorduk yani Bir feyçeye bakıyoruz Bir façeye bakıyoruz <gülüyor> Bir tweetreye bakıyoruz Başka Ondan bir şeyimiz de yok yani Instagram'a bakıyorsun hmm. Ondan sonra başka da baktığımız çok Ama fazla Instagram'da bizim... şey sayılmaz internet sayılmaz İnternet yani. sayılmaz git orada başka fotoğraf yine bir şeyler ben çıkartırım size yani herkes kendi biraz baskıya para gider. Kağıtlar falan fazla harcanır falan ama ormanlarımız yok olur. Ama en azından yine de bakmak isteyenler istedikleri gibi bakabilirler. Herkes portfolyosuyla gezer. Böyle Instagram hesabını yanında musun gibi. Eskiden zaten... Arkadaşlar şey olursa ya ben senin bir bu kim ne koydum falan diye oradan. Bence... Senin cüzdanında fotoğraf var mı şu anda? Var kendime ait bir fotoğrafım var. Vesikalık lazım olur diye mi? Yok valla bir şeyin içinde kalmış. Vesikalıkta kaldı yani. Vesikalık bir şekilde geziyorum. Eskiden insanın cüzdanında 3 tane 4 tane aile büyüğünün sevdiğinin fotoğrafı olurdu. Evet. Şimdi herkesin... Instagramına bak birkaç kaç tane aile büyüğünün fotoğrafı Maalesef. var. Yediğinin Hakikaten. içtiğinin kaç fotoğrafı var? Kaç tane de şey fotoğrafı var? Bir İskender kadar değeri yok. Değeri yok. İskender dedin. Valla bir mekan fotoğrafı. Herkes fotoğrafçı. Herkesin bakış açısı ne kadar güzelmiş. İçimizdeki fotoğrafçıları ortaya çıkardığı için teşekkür ediyoruz ama 2023'te bu çilelere son vereceğiz. Arkadaşlarla döner koyfi diye koyuyorsun oraya ama bayramda dedenin elini öpme keyfi diye bir şey yok orada. Dedenin, dedenin, eli dedenin elini değil, koy. Dedeğin şey. eli diye geçer. Babayın koy... kemiği dedeyin eli. Efendim bir mendil koyuyor dedenin verdiği. Şu kadar harçlık aldım. Bunlar yok. Sen ne zaman aldın ki mendileği? Mendil Have ever mendil? No never. Ben hiç almadım da adetlerden biliyorum. Öyle mendil olduğunu anladım. biliyorum. Sümerler'de adetmiş. Sümerler'de. Dedeler öyle mendil verirlermiş. Mendillerin içerisinde kil tabletler verirlermiş. Bu mendilin en zor bulunduğu zamanlar. Tabii. Ve de en büyük ihtiyaçlı bir zamanlar mendil. E zaten onun türküsü de var. Mendili eline. Mendili verdiğim eline. Bak ne kadar güzel. Mendil çok büyük bir... Niye mendil veriyorlardı ya? Düşünüyorum da şimdi. Herkes salya sümük geziyordu tahmin ediyorum. Ne bileyim çorap Sil ver. Sil ver. Bir şey ver. Ya, tamamen hijyenik ya. Herkes yemin ediyorum burnlarında tataklar ağızlarına kadar inmiş. Hiç kimsenin umurunda değildi. Dedeler doğru. artık buna bir el koyma çabasına girdiler. Ne yapacağız ne yapacağız? Bayramlarda millete mendil dayatacağız. Ve bu sorunu kökten çözeceğiz. Bir de doğru, doğrudan o çocuk elle temas ediyor ya. Evet. Önceden yani... mendili veriyordu hatta. Öpmeden önce. Öpme. Gitti sil ağzını, öp. yüzünü sil diye. İğrenç Pislik dedeler. diyoruz bu arada dedeye <gülüyor> değil. Dedelere saygımız nedir? Sonsuz. Sonsuzdur. Başka fahir neler oldu? Başka, Başka. fahir neler oldu? Şöyle oldu Ege. Bak şu şekil şeyler oldu. Yüzyıllık yalnızlık desem. Hı hı. Rahmetli. Rahmetli Gabriel García Marquez. Hı hı. Ee, biliyorsunuz İspanya'nın yetiştirdiği... Daha geçenlerde kaybettik hem de. E ee, tabi canım. Ee, Cervantes'den sonra e, İspanya'nın yetiştirdiği en mühim e, yazarlardan birisi olan ve 87 yaşında geçen yıl Nobel Ödürlüğü Gabriel García Marquez'in... 100 yıllık yalnızlık kitabının ilk orijinal en orijinal baskısı e, kitap fuarından aynen yürütülmüş hadi ya Vallahi çok ayıp ya çok ayıp hakikaten niye götürüyorsun onu da kitap fuarına böyle kitap haslı... fuarı en çok kitap çalınan yer değil mi kime diyorsun sen ne götürüyorsun yayın değil? evine diyorum ben ha yayın evine ilen biraz ha, e, adam bir basımları getirir bakın şey. bakın Yap yeni şey baskısını güzel böyle kartonlarla falan. E tamam zaten yeni baskılarını getiriyorlar ama ilk baskısını da gösteriyorlar. İlk baskısı da var bizde. Yani. <gülüyor> yani, e, vallahi gitti. Kitabın piyasa değeri en az 60 bin dolar. 200-300 bin dolara kadar çıkabilir. Biliyorsunuz dolara zam geldi. Aman dikkat diyoruz. Aman dikkat diyoruz. Ee, ondan sonra böyle bir can sıkıcı haberle devam edelim. Başka can sıkıcı. Ha bu 60 bin dolar ediyor da affedersiniz. Ee, sırf e, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın 2011'de 56 yaşında kanserden ölmüştü biliyorsunuz. Hı hı. Ee, Steve Jobs'ın kart viziti, internette açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı. Şu ana kadar da 16 bin lira teklif edildi. Bakalım pazartesiye kadar kalacak en yüksek kaça gidecek diye. Hayattayken olsaydı daha pahalı olurdu. Kartvizit mi? Tabii. Kartvizit hayattayken hiçbir eskisi olmayan bir şey. Hamili kart yakı yazıyormuş orada. Arkasını yok çarpılamış. Çarpılamış mı? Çarpılamış Vay kimse kullanıyor. Rahmetliğinin arkasından lütfen yani. Ee, Nur Steve Jobs olmak kolay değil yani. E tabii. Ee, o da 16 bin lira. Sen bu karşılıklı e, değerlendirmeyi yap. Gabriel García Marquez'in çalınan kitabı 60 bin dolar. Öbürü de 15000 bin Bir kart vizit. Halbuki Steve Jobs'ın... Zaman yazmak kart, bence çok daha zor. Steve Jobs'ın kart olsaydı çok para ederdi. Gümüş falan kart Böyle Öyle kart vizitli. Ha, eşinden, kart vizitli yani topladı. Yani Steve Jobs'ın eğer birilerini biriktirdiyse. Tabii doğru. Kart Orada var ya birimizin bir kart viziti olsaydı. işte geri zekalıyız buradan belli. Steve Jobs'la tanıştığında veya tanışmadan. Ya tanışma. Yanından geçerken. Ad, o şeyine koysun eskiden kullanılıyordu öyle defter gibi o kart Onların içinden birinde adamız olsaydı var ya. Bu adam Steve Jobs'la iş yaptığına göre. Demek ki mühim Yolumuz, derdi bizim. var ya öyle bir açık olurdu ki. Neyse Fahir kaçan fırsatlara değil önümüzdeki fırsatlara bakacağız artık. Mesela Grand Funk Railroad ne dersin? Have you ever? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio tuvarası Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili severler, maceralar, şakalar, espriler, taklalar hepsi burada. Buyursunlar Fahir Bey. Ya buyursunlar da bir özür dileyelim dinleyicilerimizden isterseniz. Dün büyük bir e, haber atlatma yaşandı maalesef e, medya dünyamızda. E, bizim kendi medya dünyamızda. Küçücük o medya dünyamızda. Biz mi atladık? Biz atladık ya. Dün biliyorsun dünya Star Wars günüydü. Ve Aa, biz burada... Doğru. Hiç kutlamadık. Hiç kutlamadık. Hiçbir şeyden bahsetmedik. Valla yani... Made for bivi you. Made the Fort Bivi you dedik dedik dedik yıllarca ama 4 Mayıs geldi miydi de başka şeylere lagayla ile luga ile geçirdik. Geçmiş Star Wars gününüz kutlu olsun hepimizin. Yani ben de şeye bakarken dün Twitter'a bakarken şeyi fark ettim. Her konuda öylesine bölünmüşüz ki Star Wars gününde bile birleşemedik millet Malmiye, olarak. Yani yani ama Dark Side'cılar o... var, Luke Skywalker'cılar mı var? Mahalesef Star Wars'cılar var. Star Star Trek'çiler var. Ha, Star Wars'da neymiş? Günümü olurmuş falan filan diyen insanlar vardı. Aman o insanlar insanları hiç kulak asmayın. Lanet olsun Star Wars'a Nalet gelsin. Şey, Doğru kullan. Türkçemizi güzel kullan. Galaktik imparatorluğa lanet olsun falan diyenler vardı. Hiç tadını alamadık yani. Biz Star Wars gününde birleşmemiz lazım. Gidip bir büyüklerimizin elini öpmemiz lazım. Vallahi... Çünkü Star Wars günü ne demek? Büyüklerin küçükleri, sevgiyle karşıladıkları, küçüklerin büyüklerini andıkları, küslerin barıştığı, Star Wars bize ne öğretti? Dostluğu öğretti. Farklı gezegenlerden, farklı kültürlerden, ee, farklı ırkların, farklı yaratıkların, farklı federasyonlardan, farklı federasyonların kardeşçe yaşayabilmesini öğretti bize. Yani çünkü en nihayetinde en son kardeşçe yaşıyorlar. Her şey vardı, her çeşit vardı. Ben Star Wars'ta hiç ırkçılık görmedim mesela. Evet. Zaten kimse ırkçılık... kimseyi şey yapmadı. Aşağılamadı da. tipinden dolayı efendim e, kuyruğundan dolayı solungaçından dolayı kimse kimseyi gel la buraya solungaçtı falan demedi. Sen ırçılık deyince tabii senin Surveillance'dan haberin yok. Surveillance'da Sur Sur öyle bir şeyler mi oldu? E tabii canım. Ee, biliyorsun ünlüler kaybetti e, dokunulmazlığı ve neye gittiler? Konseye gittiler. Konseyde de aynı Star Wars'muş ya konsey, konseyli varsa. monseyli konseyli monseyli orada Pascal'a işte bir sürü laf söylendi ondan sonra. Ne oldu şimdi dokunulmazlık? bir müsabaka, yapıldı. müsabaka yapıldı. Mendil kokonat ağacından mendil kapmaca mı? Ee, daha değişik işte bir ağırlık taşıma üzerine güç oyunuydu falan filan. Tamam. Ölüler kaybetti. Ee, kaybetmesiyle beraber de Konsey günü geldi çattı. Ondan Konsey sonra... ne? Sadece ünlülerin konseyi ayrı, şeylerin konseyi Yo, ayrı ya, mı? Gönüllüler de geliyor da çekirdek çitliyorlar onlar karşıda. Keyif, hmm. Keyifli bir gece geçiriyorlar. Esas, ha, o, şunlar şey. birbirlerine bir düşsünler de nasıl güzel diye. Onların bir numarası yok. Kaybedenler konsey kuruyor. Normal zamanda da mesela Kaybedenler gönüllüler kaybetseydi onların konseyi oluyor. Ünlüler çekirdeğe mi geliyorlar? Ya, onlar da çekirdeğe geliyorlar. Yani. Kaybedenler konseyi o zaman. Evet. Onlarda. Herkes car, car car konuşuyordu falan. İşte orada e, Hakan vardır biliyorsun e, zamanında. E, Programı da çıktığımız. Eski Surveillance'cı Eski Surveillance'cı. Var mısın yok musun? Eski var mısın yok musun? Aynen öyle. Besat C'deki Hakan. Ha, aynen öyle. Tamam. Ondan sonra işte o biraz konuştu. Bu işte bir kızcağızın hareketlerine şov demişti Pascal falan filan böyle çok üzülmüştü kız falan. Onun üzerine bir konuşmalar oldu. Pascal orada bir başladı. Sen ırkçısın. Mırkçısın. Irkçılık yaptı mı? Hakan. Hayır canım ya hayır dediğim ne kadar ne yap ya öyle bir şey yok zaten Hakan ırkçılık niye yapsın? İşte, Beni eleştiren herkes siyah hatta istemiş de e, önce şey dedi işte nigger e, blanket diye söylemiş. Nigger blanket ne lan oldular böyle? Bir bir e, taraftan sen dedi o... benim rengime saygı du. Bir orada bir koptu böyle bir değişik. Fantastik bir dünyaya girdi falan filan derken işte orada Star Wars izleseler her gece ne ırkçılık kalır. Evet hakikaten. Başla... Önce Surveillance'tan Surveillance'tan dünyamıza yayılacak. Yani böylece ırkçılığı bitirmiş olacağız. Ee, fırsat kaçtı Fire. Seneye artık. Seneye vallahi ben seni galiba eee zamanında da beni sokmadınız ya o şu Surveillance'a. Ha evet biz sokmadık oraya. Sizin, sizin hakka senin mektubunu ben yatacak yeriniz yok. Çıkardım, şey yatacak yeriniz yok. O kadar uğraştım, o kadar güzel. Dostluğu kardeşliği sen götürecektin oraya. Yıvallah e gönüllüler olarak başlayıp ünlüler konseyinde lider olarak bitirecektin. liderlikte de değil benim gözüm. Yıvallah el ele böyle bir halka oluşturup orada ünlüsüyle gönüllüsüyle. Sevgi ve barış içerisinde, huzur içerisinde bir komünel hayat yaşayacaktık. Sen peki seyrederken survival'ındı. Ee, şey mi oluyor? Ne mi oluyor? Ben onu daha güzel taşırdım bak Pelin beni oraya koysalardı var ya şimdi almıştım mendili falan öyle mi oluyor? Evet, mendil konusunda hassasiyetim var onu Yok anladım. mu mendil bayraklı falan mı oluyor? Bayraklı mesela? bayraklı oluyor genelde mendilden bayrağa geçiş. Ya da Pelin mi seni dolduruşuna geçiş? Sen şimdi fire 10 defa o şey yapmıştın falan. Ya yok öyle ya, ya, onu yaparım yapamazsın yaparsın yapamazsın fiziksel aktivite sonuçta yani o, onda değil. Ay sen o zaman, de hem fiziksel aktivite var, hem orada hem Kişiliğimle de, konseyde, bak tabii. kişiliğimle duruşumla yani benim ve bu duruşumu bozmaya da hiç niyetim yok hepsinin de konuşması böyle. Benim bir duruşun var ve bu duruşumu bozmaya da hiç niyetim yok. Senin de duruşun yani duruş görselerdi Yani hakikaten bir duruş gösterirdim ki onlara akıllarını alırdım vallahi. 2-3 tane ayrı duruşun var senin ya. Tabii canım. Bir İstedi, kere zaten onu bozsan ömrünü geçerdin. Yani. Aynen öyle. Sırf B kaşlarla konuşurdum ben. Bir de sende çok güzel böyle ayak oyunları da var ya. Ayak yani oyunları dedi. Bizans oyunumu. Müsabakada bir yenerdin. Konseyde ayrı yenerdin. Aa, Birbirlerine aa. düşürme, efendim Böyle koalisyonlar Vermediler fırsat vermediler Egeciğim Fırsat Allah, vermediler Acun da sonuçta profesyonel adam Kendisini gölgede bırakacak birinin yolunu açmak istemez gibi geldi Gibi bana. geldi ve şu anda işte bu maalesef sadece bu bu razı... Kendi ne bir... patladı Yani o da Bizden başka Kendi konuşan kaydı? yok survival'ındı Nasıl yok? Yok işte yani sen olsaydın herkes konuşurdu. Evet evet tabii tabii o da doğru Geçelim bir başka haberle madem öyle bu e, konuyu burada ben kapatmak istiyorum. Daha doğrusu burada bir ara veriyorum. Bir virgül koyuyorum. Virgül koy. Ee, takipçisiyim onu da söyleyeyim baştan. Ee, bir güzel rekor haberiyle de e, isterseniz dakikalarımızı nihayetlendirelim. Çin'in e, falanca filanca kentinde gerçekleştirilen rekor denemesinde bin kadına aynı anda ne yapılmış olabilir? Evet cevapları almak için süreniz başladı. Manikür. Manikür Evet güzel iyi gidiyorsun. Aferin. Pedikür. Çok güzel. Vallahi... Kön çekilmiş olabilir. Valla iyi gidiyorsun Ege. Çok benzeş. Saç boyanmış olabilir. Çok Dip iyi. boyası yapılmış olabilir. Balyaj devam et. Makyaj yapılmış olabilir. Balyaj makyaj. Ve çok iyi gidiyorsun. Sondaj yapılmış olabilir. Sondaj da olabilir. Evet. Çok güzel makyajla çok benzeş bir kelime. Botoks yapılmış olabilir. Makyajla benzeş kelime diyorum. Botoksla makyajın nasıl bir benzeştirdim makyaj. be adam. Peysaj. Peysaj. Güzel iyi gidiyoruz uzak. pas kurulmuş olabilir. Aman valla iyice uzaklaştın. Maşaj olacaktı. Makyajla Aa, masaj doğru. arasında ince bir çizgi var zira. Ee, bir spor merkezinde gerçekleştirilen deneme sonunda aynı yerde güzellik tedavisi yaptıran ben en fazla kadın sayısına ulaşıldı. Hep Çin'de bir rekor denemesi yapıldığında hep şey gibi geliyor aklıma. Çin setinde yapılıyor gibi. Bir başka bir yok diye mi düşünüyorsunuz? Nasıl biz köprüde yapıyoruz? E tamam canım yani sen de orada tenis çeyim ben de Çin seddine dizildiler herkesin başında birisi masaj yapıyor falan gibi güzel aslında masaj gibi ama ee, doğru geldi masaj gibi değil yüz masajı yapıldı yüz etsin. masajı yüz mas bir gevşediler bir gevşediler onda da vücut gergin pamuk... sadece yüzüm şey oluyor vallahi bilmiyorum yüz masajı yaptırmadım hevüe desen bu berberlerin o kafa masajı. O kafa yüz masajına, masajına Yüz masajı tamamen ayrı bir şey. Gerçi Çin içinde bin tane insan dediğin valla çekirdek fıstık Hakikaten parası ya. gibi bir şey yani. Ben olsam Çin'de ara olsam, sokak değil mi bin kişi? Çin'de. Ne ara sokak be? Bir apartmanda Apartman. bin kişi yaşıyor valla. En az 1 milyon kişiyi dizerdim oraya 1 milyon da ona masaj yapacak adam 2 milyon kimse 2 Hiçbir milyon. işte aksamazdı koca Çin'den Yemin ediyorum ya tıkır tıkır götürürlerdi Bir de böyle yapıyorlar ondan sonra asam biri 1000 kişi diyor Öbürü geliyor gelecek sene 1050 kişi diyor Yok öbürü geliyor abartmayın koyun 1 milyonu Hakikaten en başta yapsın 200 sene boyunca bir daha bu rekorla uğraşan olmasın ya böyle Hindistan olarak... uğraşır Hindistan'da uğraşamaz Onlarda yani. da var adam ya Onlarda... Kal Kalabalık var ya Onlarda yani. da adam var dedi Ege ülkeleri nasıl? Onlarda da adam var ya. Bayağı adam var yani. Yani mesela Türkiye'de bunu yapmaya kalksan Yapamam. şey gibi düşün. Ne? Yani bir milyon kişiyle masaj yapsan her yedi... 7... Ne oluyor? 70 kişiden biri mi orada oluyor? Ee, yani nerede toplayacaksın bu kadar adamı? Bizim Tabii, bir çizitimiz yok. yok. Köprüde, köprü'de mı? Köprüde Köprü, köprü trafiği biliyorsun bir noktaya kadar. Nerede yapacaksın? Yapacak Üçüncü yeriniz köprü yok. köprü ve başkanlık sistemi diyorum ben. Üçüncü köprüde veya yeni hava alanında yapılma şansı var gibi geliyor eğer bitirilirse. Anca başkanlık sistemine geçinirse olur. Valla Ege döndün dolaştın gene başkanlık sistemine bağladın ya helal olsun sana diyorum. Artık kimse bizi tutmasın diyorum. Hayır o zaman biraz reklamlar falan fıstık buyursunlar. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 13.5 Sadyo 3'de Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar. Ey yavrum be. Ey yavrum vallahi melek yavrum ne güzel söyledi Alincim Ağzına sağlık. Normalde baban söylediği zaman ayar oluyorum bunu da... Sen söylediğin zaman o kadar hoş geldi ki ben buyurmayayım da kim buyursun? Demek ki sözlerde değil adam da Adamla sıkıntı. alakalı bir adama bakıyorum bir lafına bakıyorum. Bir anonsa bakarım bir anons mu diye bir de söyleyene bakarım. Hakikaten Alin hakikaten büyük bir boşluğu doldurdu Oktay abisinin yerini bence cürmüne bakarak söylüyorum. Yani belki Oktay'ın onda biri kadar bir ebatta ebat olarak, ama... Ebat olarak öyle ama yüreği. Ee, Yüreğine ve sağlık. Radyoculuğu gerçekten 10 numara 5 yıldız. Bir de portatif bilgisayar aldığımız zaman aynı Oktay. Aynı, aynı. Biraz da sakal bıyık bıraktırdık mıydı? Yani onu bıraktırmayız artık kendimiz. Onu yapacağım alır. ya ben hormonla, hormonla bir şeyler lazım. yok girme Hep hormon. Bilişim çok faydalı. Yok hormonla değil canım. Niye hormonla yapıyorsun? Takma bıyık falan bir şey takarız. Öyle gider ya. Oyuncu bıyığını kendi getirecek. Oyuncu bizim. bıyığını kendi getirecek. Bitti, gitti. İngiltere'de 7 Mayıs'ta biliyorsunuz seçimler var. İç İngiltere'de biliyorsun büyük tartışmalar içerisinde. Aa, biliyoruz biliyoruz ya onlar da sakin sakin seçim. Yok canım başkanlık şart tartışmaları var onlarda da. Ya zaten kraliçe var. Ee, ne başkanlık var bizde ya. Yok yok başkanlık en iyisi falan diye. Onlar da böyle son haftada gaza geldiler. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ee, İngiltere'de ana muhalefetteki işçi partisi lideri Ed Miliband Ed Miliband ee, vatandaşa verdiği sözleri unutmamak için vaatlerini ne yapmışlar? Küçük kağıtları mı yazmış? Küçük kağıtları yazmış. Ondan sonra demiş ki bunlar böyle unutuluyor. Sağda solda ben cüzdanda falan unutuyorum. Dövme vaat. mi yaptırmış? Dövme yaptırayım falan demiş. O çok abi, havalı olmaz mı? Abi mi? demişler ne yaptın ya yapma abi. Çok havalı olmaz mı ya? Dövme mi? Tam rock'n'roll ile yönetilen ülke olur yani. Rock'n'roll olma ona aşık ee, o da rock'n'roll'a yakın bir hareket çekmiş zaten. Ee, hareket çekmemiş de hareket yapmış diyelim. Hareket çekmiş olunca sanki vatandaşa karşı hareket çekmiş gibi oluyor. Gerçi bu hareketiyle de hareket çekmiş oluyor. Bunları demiş ben bir daşa ya efendim. Yalan. Ondan sonra, iri bir taş bulun bana demiş. İri bir taş bulmuşlar. Buna taşlara kazıtmış. Eğer demiş biz başa gelirsek. Ee, ne derler ona? E, hükümeti, kazandık. Kazandık, hükümeti kazandık, kazandık. Bunu demiş e, bu caddenin adı neydi ya? E, Dawson's diye isim geliyor. 10 hmm. numara downlink, downlink, Downing Downing 10 numara. Downing number 10 dedikleri Downing number ten'in karşısına demiş bunu dikeceğim. Vatandaşa verdiğim sözleri unutmamak için. E, efendim asgari ücret masgari ücret onu da demiş yapacağım. Hepsini ben yapacağım. Onun yerine şey yapsalardı daha e, bence gerilim oluşturan bir şey olurdu üstünde. Ne? Böyle, mi? Ne bileyim hani çok büyük değil de Hı -hı. şöyle böyle kalınca uzunca bir sopaya Hı -hı. bunları şey ne derler sözlerimi yerine getiremezsem ama bu sopayı bana diye böyle şey olsaydı. Ya da şey de olabilir ya bu. Hatta ıı, yani e, böyle nasıl diyeyim aşama aşama cetvel gibi. Hı. Yok yok ben buldum çok güzel. Bazı sözleri mesela yerine getirdi o, o kadar değil o zaman abi. yerine getiremediği kadarını Ha, anladım. Bazı yani etap etap verdiği sözde birinde bir tane söz var, Onu birinde bir tane söz var. Ha, bunları yani. Yapamadıkları sözlerle ilgili o öyle e, lak lak beline vurabilirler veya böyle yol üstünde sata ya. E, havlular. Sevgili kayın biraderime, sevgili ükeme, diye, sevgili başbakanım diye iri bir havlu ıslatılmış. Sürekli orada bir tane görevi var. E, artık ıslak havlu korkusu biliyorsun. En büyük, korku. en büyük korkulardan bir tanesi böyle zopa mopa korkusuna benzemez. Islak havluyu. Yem pişman yemeyen bin pişman yani onu yemeyen bilmez gerçi bu dediğim atasözünden bu çıkmıyor olabilir ama Çıkar, niye, çıkarmayan da kendi, kendi ayıp, ayıp etmiş olur önemli olan niyettir atasözünde bu böyle ondan sonra bakalım ne olacak 7 Mayıs'ta onların böyle bugün ayın 5'i ne günü yapıyorlar yani cuma mı? cuma cuma vallahi güzel ee, iş çıkışı cuma, cuma olur mu ya perşembe günü seçim mi olur ya Ay hakikaten bunlar yedim ayısını bir daha bakayım ya. Allah Allah. İşten çıkıp yedim. oy mu atacak? Ay öğle tatilinde oy atmayalım yemeğimizi uzun uzun yiyelim. Allah çıkıştı. Allah ya. Allah Allah ya. Perşembe perşembe seçim mi olur ya? Yani? Göstermelik seçim yapıyorlar resmen. Ama Art tatil yaptılarsa ne güzel. Neyi? Oldu. Seçim günü diye. Öyle bir şey olur mu Ege ya? İngiltere'den bahsediyoruz. Kurban evet. olayım ya. İngiliz gibi başladılar. İngiliz gibi bitirecekler. Kurban doğru. olayım neyse onu geçtik bir tane de ülkemizden son tarihi gelişmeleri verelim de onu da canımız ne kadar sıkılıyorsa o kadar sıkılsın. Hatay'da e, biliyorsun bir arkeoloji çalışması yapılıyordu. Dur ben sana Ay, mozaikleri şöyle... çalmışlar. Mozaikleri çalmamışlar canım niye çalsınlar. Yerine bir çirkinlerini koymuşlar o mu? Çirkinlerini de koymamışlar. Restorasyon deniyor onun adına. Restorasyon. Restorasyon da mı olmuş? Benim okuduğumda orijinalleri çalınmış yerine çirkin çirkin taklitleri koyulmuştu. O biraz içimi rahatlatmıştı. Bir Bundan... de yani bir şeyin taklidini yap yapacaksan mesela para yapacaksın. Yani sahte diye. Sahte para. Ne yaparsın? Yetenekli bir adama yaptırırsın ki üç aşağı beş yukarı aynısıdır. Değil mi? Yani. Bunda duvar ustasına mı yaptırmışlar mozayı? Kim buna? fayans çağıralım. Fayansçı'ya şey yaptırmışlar büyük ihtimalle. Hatay Arkeoloji Müzesi 19 Ocak'ta yeni binasına taşınmış. Açılışı da başbakan yapmıştı. Roma dönemi mozaik eserlerinin yeni binaya taşınırken restorasyon neticesindeki yeni halleri bugün gazetelerde Böyle böyle oldu diye ellerinize sağlık dedi. Belki deri. çalınmıştır ya. Yani çalındıysa içimiz rahat olacak. Demek ki kıymetini bilen bir koleksiyoncu da yoksa Vallahi eğerleri eğer, hakikaten derzle merzde suratına benzettiyse usta. Vallahi usta suratına bir yani şöyle söyleyeyim bir tane bir e, o döneme ait işte mozaikte bir hanfendi var. Hı hı. Bir, Beyler, bir önceki de. hali, öbür halinde o sanki dişi apse yapmış. <gülüyor> sağ böyle dişi apse yapmış. Na böyle olmuş surat davul gibi. Ondan sonra Hakikaten maymuna dönmüş çok efedersiniz. Ya yani biraz yetenekli birilerini yaptıracak olursak bu restorasyon işlerini adabına göre veya yani çalındıysa da en azından gene yetenekli birisine sahtelerini yaptıralım. Yani bu şimdi ben geçmişe gidebilsem Gideş. ha. Bu mozaiklerin arkasına numarasını yaz. Evet abi. Onun olduğu gibi söksünler şey yani, aynı şekilde tık tık tık taksınlar. Fazıllarda. Fazıllar gibi. Ha, bir kere yaptıktan ilk baş, sonra hiç ilk başta fazıllar zaten yapılı olmuyor mu? Olmuyor değil mi? Yok kutudan dağınık Kutudan çıkıyor. dağınık mı çıkıyor? Yap onun arkasına bizi niye bu kadar uğraştırıyorsun? Biz gene ben puzzle çıkıyorum. yapacağım. Aylarımı yıllarımı verdiriyorsunuz o işe. Arkasını canım. sıralamaya göre pıt, pıt pıt pıt pıt koyacaksın bitti gitti gene aynı zevki alacaksın. Ya da fotoğrafını koy bir şekilde onu yani fayansçıya bırakırsan sonuç apseri kazanılıyor. Siz yaptınız değil mi? 2000 parçalık mı? Kaç bin parçalık yaptınız Ben Masa hiç pozosyemiyorum kaç... da 1500 parçalık vardı bizde. Yaptınız ama yani, Hı -hı. yani öyle hatırlıyorum. Ay Sonra laca... bozduk kaldırdık onu. Niye ileride Ali'ne mi Ne yapalım dedik yani onu yapmışız efektif. Ne olacak? Zamanında yapmıştık diye pazında mı hava atacağız? Gelmişim 40 yaşına. Biz bu pazılıyı yaptık. Hiç hiç boğazımıza kaçmadı. Neyin havasını atıyorsun? Çerçeveletme falan olmadı mı? Yok çerçeve. Orada biliyorsun... Galiba çerçeve etmeye üşendik. Ona 2 ay masayı kullanamadık. Bence ondan kaynak. böyle bir şey olmuştu ya. Neyse onu da o şekilde yapsınlar. Bir de bunların bu mozaik hadisesinde şey var. Onlar şeyden vernik yeni şeyde onu verniklenmiyor ondan yeni tarz restorasyon da ondan bir de renkler gitmiş bir tipsizleşmişler bir böyle bir şeyler falanlar bilanlar. <gülüyor> Fahir'in <'ın> sanat <gülüyor> konusundaki hassasiyeti hasrasiyet hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Sanat sonuç. ve tarih iç içe geçtiği zaman hakikaten de şey oluyor Tabii kaldıramayacağı durumlar. Çok teşekkürler Fahir. Rica ederim ne demek ya. Ne yapalım o zaman bugünkü programımızı kapatalım Ali sen kapatmak ister misin? Evet, evet, modern şey, sabahların sonuna geldik yine beraberiz. Hayır olacak. hayır şey diye kapatacaksın Ali'cim yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Özet geçti yani sonuçta. <gülüyor> yarın sabah görüşürüz. Rock'n'roll da bitiriyoruz sevgili severler modern sabahlara The Monkeys I'm a believer radio. today. mükemmel bir gün olacak.